Surenin 28. ayetinden itibaren hem Allah'ı inkar manasındaki küfrü hem de ilahi nimetlerin kıymetini bilmemek ve şükran vazifesini yerine getirmemek manasındaki küfrü engelleyen deliller, işaretler ve nimetler sıralanmaya başlanmıştı. İnsana hayat verme, öldükten sonra tekrar diriltme, yeryüzünde ne varsa hepsini insan için yaratma nimetlerinden sonra 30 ila 35. ayetlerde hilafet, ilim, meleklerin secdesi ve cennet nimetleri sıralanmaktadır. İleride gelecek birçok ayette ilk insan olan Adem'in nasıl yaratıldığı ve diğer insanların nasıl üreyip çoğaldıkları anlatılacaktır. Burada anlatılan insanın yaratılması değil, Allah tarafından ona verilen özellikler, sorumluluklar, yetki ve nimetlerdir. Bunlardan biri ve belki de en önemlisi hilafet özelliğidir. Sözlükte hilafet, bir kimsenin diğerinin yerini alması, onu temsil etmesi, onun salahiyetlerini kullanması manasına gelir. Allah'ın yeryüzünde yaratacağı halife ya Allah'ın halifesidir ya da daha önce yeryüzünde yaşamış şuurlu varlıkların halifesidir. Onların yerine gelmiş, onların yerini almıştır. Meleklerin ileride insan soyunun neler yapacağına dair bildiklerini ortaya koyarak buna rağmen Adem'in halife olarak yaratılmasının hikmetini sormaları, Allah Teala'nın da Adem'in buna layık olduğunu onlara anlatmak üzere yaptığı imtihan, Adem'e verdiği bilgi ve kabiliyet buradaki hilafetin Allah ile ilgili olduğunu, Adem'in ve insanoğlunun yeryüzünde Allah'ın halifesi olacaklarını göstermektedir. Bir ümmeti yeryüzünde halife kılmak, onlara hilafet yetkisi vermek manasındaki istihlaf, vaadinin, iman ve amel-i salih, Allah rızasına uygun hareket, amel, davranış şartına bağlanmış bulunması da bu yorumu desteklemektedir. Ancak insanoğlunun bu manadaki halifeliği kendi mahiyeti ve sıfatlarına uygun olarak kısıtlı ve sınırlıdır. İnsan dahil hiçbir varlığın allah Teala'yı temsil etmesi, O'nun yerini alarak tasarrufta bulunması mümkün değildir. Adem'in ve neslinin halifeliği, Allah'ın mülkü bulunan yeryüzünde O'nun iradesine uygun yaşamak ve talimatı doğrultusunda tasarrufta bulunmaktan ibarettir. İnsanların Allah'a kul olsunlar diye yaratıldıklarını ifade eden ayetle, halifeler olarak yaratıldıklarını ifade eden ayetler aynı gerçeği anlatmaktadır. İnsanoğlu Allah'a kul olsun diye yaratılmış, yeryüzündeki çeşitli nimetlerde bu maksadı gerçekleştirsin diye ona tahsis edilmiştir. İnsanoğlu kendisine verilen imkan ve nimetlerin Allah'ın mülkü olduğunu, bir amaca ve şarta bağlı olarak kendisine emanet edildiğini, bunlar üzerinde sahibinin irade ve rızasına uygun bir şekilde tasarruf etmekle, hilafetle yükümlü bulunduğunu bilecek ve bu şuur içinde davranacaktır. Meleklerden farklı olarak insanoğlu bu hilafeti gerçekleştirecek fıtratta ve kabiliyette yaratılmış olup, fıtratını bozmadığı takdirde bu vazifesini başarabilecektir. Allah Teala meleklerin şahsında bunu insanoğluna da bildirip şuuruna yerleştirmiştir. Az önce işaret edildiği üzere, buradaki hilafet, genel hilafet, yalnızca Adem'e mahsus değildir. Birçok ayet, bu kabiliyet ve salahiyetin bütün insanlar için söz konusu olduğunu açıkça ifade etmektedir. Özel, siyasi hilafet, Kur'an-ı Kerim'de bu isimle bulunmayan, Hazreti Peygamber'den sonra ihtiyacın ortaya çıkardığı bir kavram ve kurumdur. Siyasi anlamda hilafet fonksiyonunu üstlenenler için Kur'an'da kullanılan tabir, ulul emr'dir. Hilafet benden sonra 30 yıldır. Daha sonra ısırıcı saltanat yönetimi olacaktır. Mealindeki hadiste zikredilen halifelik, özel ve siyasi olanıdır. Hadisin sahih olması halinde, İslami kaynaklarda bu manada hilafet bir görev ve makam adı olarak ilk defa burada zikredilmiş olmaktadır. Hz. Ebu Bekir, devlet başkanlığı bakımından Resulullah'ın yerini aldığı için, bu sebeple Resulullah'ın halifesi denilmiş Hz. Ömer'den, Resulullah'ın halifesinin halifesi diye söz edilmiş. Bu zincir uzayıp gideceği için daha sonra yalnızca halife kelimesiyle yetinilmiş. Bu arada siyasi halife, emirül müminin, imam gibi unvanlarla da anılmıştır. Allah'ın kullarından fert olarak değil de toplu olarak istediği onları toplu olarak yükümlü kıldığı vazifeleri yerine getirebilmek, ferdin halifeliği yanında ümmetin halifeliğini de hayata geçirebilmek için siyasi teşkilatlanmaya ihtiyaç hasıl olmuş, bunun zaruri sonucu olarak da fertler, yetkilerinin ve sorumluluklarının bireyi aşan tarafını şartlı olarak içlerinden layık olan birine devretmişlerdir. Halifeye verilen itaat sözü, biat, onun Allah'ın emir ve yasaklarına Hukuka, göreviyle ilgili dini hükümlere uygun davranması şartına bağlıdır. Asıl vatanları olan meleküt aleminde daha önce yaratılmış ve insandan farklı özelliklerle donatılmış bulunan melekler, mülk alemine dahil bulunan dünya, arz yaratılınca burada Allah adına hakim olacak, her mümin için eşit derecede bağlayıcı, kanun olan kitapta apaçık bildirilen ilahi iradeyi temsil edecek ve gerçekleştirecek, Şuurlu varlıkların halife, halaiz kendileri olacağını beklemişler. Topraktan yaratılacak insanın bu kaynağa bağlı özellikleri dolayısıyla eksikleri olacağı, fesat çıkarmaya müsait bulunacağı için ilafete layık olmadığını zannetmişlerdi. Yüce yaratıcı bu beklentiye uymayan iradesini, bu nimetin insan türünden olan kullarına tahsis buyurulduğunu ve bunun gerekçesini melekleri açıklamıştır. Melekler emir Gayb, Melekût gibi isimlerle anılan alemlere ait oldukları ve insanların kendi bilgi vasıtalarıyla bu alemlere ait bulunan varlıklar hakkında bilgi sahibi olmaları mümkün bulunmadığı için bu konudaki bilgiler daha ziyade vahye dayanmaktadır. Beşeri yorum ve kıyaslarla elde edilen bilgiler üzerinde ise görüş ayrılıkları vardır. Meleklerin varlıkları ve özellikleriyle ilgili bilgiler büyük ölçüde vahye dayanmakla beraber akıl, keşif ve tecrübe yoluyla da meleklerin varlıklarının ve bazı özelliklerinin bilinebileceği ileri sürülmüştür. Akıl ve şuur sahibi natık, ölümlü varlıklar yaratılmış bulunduğuna göre bunların... Dünya durdukça ölümsüz olanlarının da yaratılmış olması, keza daha aşağı bir seviyede bulunan dünyada akıllı ve şuurlu varlıklar yaratıldığına göre, daha üstün ve şerefli olan semavat aleminde de bu özellikleri taşıyan varlıkların yaratılmış olmaları, evleviyetle, aklın öncelik hükmüyle sabittir şeklindeki açıklamalar iknaya yönelik akıl delillerine örnektir. Özel ruhi temrinler yapan ve eğitim gören kimselerin sıkıntı ve hastalıktan çaresiz kalıp meleklerin yardımlarından istifade edenlerin ve melekleri rüyada görenlerin nakilleri kendileri için sübjektif anlamda kesin delildir, bunları duyanlar içinse bağlayıcı değildir. Müslüman alimlerin çoğuna göre melekler, latif, madde yoğunluğu olmayan, görüşü engellemeyen, çeşitli şekillere girebilen ve asıl yerleri, madde semalar olan, üreme yoluyla değil de devamlı yaratılma yoluyla çoğalan varlıklardır. Allah nezdinde yüce değerleri ve yakınlıkları, O'nun bahşettiği büyük güçleri vardır. İlahi emir ve iradeye göre davranmak ve asla bunun dışına çıkmamak üzere programlanmışlardır. Bazı filozoflara göre ise melekler, insandaki akıl türünden varlıklardır. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an yolu. Eser Diyanet Yayınları. Seslendiren Erol Eren.